Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri hallac Mansur'un el Hak demesi hallac Mansur'da böyle bir durum yaşanır. Hallaç la ilahe illallah zikrini o kadar söyler ki bu kalbine Kalbinden ruhuna ulaşır. Ruhuna yerleşen zikirle kendisinde yakınliğin alametleri ve ilahi muhabbet oluşur. Kendini, adını, dünyayı ve dünyadakileri unutur. Zira zikrullahla aşka düşmüştür. Aşk ise manevi sarhoşluk alemidir. Aşk alemine düşen hallaç orada beşeri sıfatlarından sıyrılır. Sen kimsin diye sorarlar ona. O ben Hakk'ım der. Bir süre geçer. Allahaç beşeri sıfatların gerçekliğine dönünce sen şöyle bir şey dedin dendiğinde ne dediğimi bilmiyorum. Bunun farkında değilim der. Allahçaklı sahiden ne dediğini bilmez. Zira bunu manevi sarhoşluk deminde söylemiştir. Yargılanır. Bunu söylemiş olmaktan tevbe etmesi istenir. Tevbe etmesine rağmen öldürülür. Talipler yol alırken birkaç yerde enel hak iddiasına düşebilir. O yerlerden biri zikrullahın yoğun yapıldığı zamandır. Zikrin nuru talibe galip gelir. Talip beşeri sıfatlarından uzaklaşır. Allah'tan başka her şeyi unutur. Zikrullahın nuru galip gelmiştir. Bu vakitte adın ne diye sorulduğunda o an zikredilenin ismi verilir. Bu hale düşen Bayezid Bistami Kuddise sırru noksan sıfatlardan arınmış zatım ne büyüktür der. Bunu dediğinde kendisinde beşeriyete dair sıfat kalmamıştır. Müritleri niçin böyle dediniz diye sorarlar. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami ''Bunu söylediğimde niçin şeriatı uygulamadınız?'' ''Bir daha benden böyle bir şey duyduğunuzda elinize geçen şeyle hemen şeriatın hükmünü uygulayınız.'' der. Çok geçmeden tekrar bu hale girer. ''Noksan sıfatlardan arılmış zatım ne kadar büyüktür.'' deyince müritleri ellerine geçen sopalarla ona vurur. Ancak bir kılına dahi zarar gelmez.'' bayezid Bistami Hazretleri bir süre sonra kendine gelince ''Efendim, yine o ifadeyi kullandınız. Neden?'' diye sorarlar. ''Peki, siz ne yaptınız?'' der müritlerine. ''Buyurduğunuz gibi, elimize geçirdiğimiz silahla size vurduk. Ancak hiçbiri tesir etmedi.'' derler. Hazret, üzerine açıp bedenine bakar.'' O kadar darbeye rağmen vücudunda tek bir darbe izi dahi yoktur. Bayezid-i Bistami Hazretleri bana bir iğne getirin der. Getirilen iğneyi vücuduna batırır, kan akar, bunun acısını hisseder. Döner müritlerine şöyle konuşur. Hakiki Bayezid budur, bir iğnenin acısına dayanamayan, duyduğunuz sözü söyleyen Bayezid değildir. Hak Teala, talibin gönlüne nazar edip oraya marifetler yerleştirir. İşte o vakit talibin dili hakka tercüman olur. Talip marifeti tahsil ettikten sonra dili de marifetullah'ı anlatmaya başlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ağaçtan hitabı izzeti duyması Kasas suresi 30. ayeti kerimeyle sabittir. Musa, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi, Ey Musa! Şüphesiz ben, evet, ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Rahmanın hitabı bir ağaçtan, hem de bir yaban ağacından gelir de, insandan gelmez mi? Şeyh Iraki, Kuddise sırrıhu, bir beytinde şöyle der, Güneş, Paslı bir demir olan aynaya vurduğunda, ayna, ben paslı bir demir parçasıyım demez. Ben de, güneşe bir zerre gibi ansızın düşsem, kimse beni, ben güneşim demekten alıkoymaz. Evet, hallaç, enel hak demekle, hiçbir zaman hak olmaz. Bu noktada, birçok talip yanılmış, seyrim ma Allah'ı, maiyet zannedip, Gerçeği yanlış anlamıştır. Bu durumda maiyet o manaya gelmez. Hak Teâlâ'nın vahdeti vardır. Orada kul kendi varlığını göremez. Beşeri sıfatlarından soyunur. Bu şöyle açıklanabilir. Biri bir damla suyu alıp denize bıraksa, damlayla denizin arasındaki ayrılık, denizin birliğinde kaybolur. Diğer bir yönüyle de birlik olmaz. Deniz denizdir, damla damladır. Denize bırakılmış da olsa, damla varlığını sürdürür. Damlayla denizin arasındaki ayrılık bellidir. Ama binlerce damla cümbüşe geçip dalgalansa, o vakit irade denizin olur, damlanın olmaz. Damla da denizle birlikte hareket eder. Hallacı Mansur'u öldürenlerin delili, Bakara Suresi 217. ayeti Kerime'dir. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Ama Hallaç, Enel Hak dediğinde sarhoştu. Sarhoşun sözüne ise itibar edilmez. Zira birkaç insan sınıfından kalem kaldırılmıştır. Günahları yazılmaz. Dolayısıyla bunların küfrünün itibarı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlar sorumlu değildir. 1- Uyanıncaya kadar uyuyanlar. 2- Ergenliğe erinceye kadar çocuklar. 3- akıllanıncaya kadar deliler. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyrulmuştur. Unutarak ve hatayla yapılan fiillerden kalem kaldırılmıştır. Hallacı Mansur'unsa Müslüman olduğu, sarhoşluktan ayılınca tövbe etmesiyle sabittir ki, bu husus aşağıda zikrolunacaktır. Şu halde, nasıl düşünülebilir ki, Hallacı Mansur kafir olsun? Zamanımızın fakihleri, gerek Allah'cı Mansur'u ve gerekse bazı meşayihi küfürle itham ederek fasit bir fikir peşine takılmışlardır. Ey aziz! Zikrullah ile alakalı birçok söz ve bilgi vardır. Bunlar sayıya gelmez. Akıl ve idrake sığmaz. Böyle konuşmam garibine gitmesin. Bu durumlar mecazi aşkta dahi yaşanır. Biri sevgilisinin ismini sıklıkla zikretse Sevgilisine olan aşkı sebebiyle ismini dahi unutur. Bir süre sonra dünya ile ilgisi kesilir. Bu vakitlerde kişiye ismi sorulsa o da Hallacı Mansur gibi zikrettiği sevgilisinin ismini verir. Özetle söylemek gerekirse ister hakiki ister mecazi olsun, aşka esir düşenler sevdiklerinden başka her şeyi gönüllerinden temizleyip silerler. Gönüllerinde sadece sevdiklerinin ismi olur, gerisi unutulur. Malum, Mecnun'a adın ne diye sormuşlar, Leyla diye cevap vermiş. Mecnun'un gözleri Leyla ile doluymuş. Nereye baksa orada Leyla'yı görüyormuş. Dilinden Leyla'dan başka bir şey çıkmaz, başka bir şey bilmezmiş. Leyla'dan başka isimlerin tümünü unutmuş. Garip sırdır, sadık olan aşık, dostun adından gayrı her şeyi gönlünden temizler. Mecnun, aşkından sarhoş ve meczup olmuş halde, şehirde dolaştığı bir gün, Leyla, Leyla diye Feryadu figan edip sevgilisini çağırır. Leyla, Mecnun'u duyar, merhamete gelip şöyle der, ''Varayım, bu miskine bir görüneyim. Gece gündüz, benim için yalvarıp duruyor.'' Bir hatırını sorayım. Mecnun, Leyla, Leyla diye inleyip dolaşırken şehirden çıkar, sahraya varır. Leyla da kalkıp hazırlanır. Mecnun'un yanına varıp karşısına dikilir. Mecnun hala Leyla, Leyla zikri içindedir. Bu zikri o kadar tekrarlar ki kendinden geçip bayılır. Bu da garip bir sırdır. O böyle baygın yatarken dahi uzuvlarından Leyla sesi gelir. Leyla bir şey anlamaz bundan. Çok geçmeden Mecnun kendine gelir. Ama tekrar Leyla, Leyla zikrine başlar. Leyla kendisiyle güneş arasında durduğu için Mecnun Leyla'nın gölgesinde kalır. Başını kaldırıp Leyla'ya bakar. Kimsin? Necissin? Aşk elinden halin nicedir? Hâlemi niye soruyorsun? Git, uzaklaş yanımdan. Yoksa benim gibi deli olursun. Tanıdık mısın, yoksa yabancı mı? Ben seni bilemedim. Leyla, Leyla diye inlediğin kişiyim. Nasıl bilmezsin? Var git başımdan. Âlem bana Leyla oldu. Gönlüm hep Leyla'yla doludur. Leyla'ysan, ya bu bendeki Leyla kimdir? Ey Aziz! Bu hikayeyle, maiyet nasıl olur, mugayeret nedir konusu açıklığa kavuştu. Kişi bazen kendinden geçer, beşeri sıfatlarından sıyrılır. Beşeri sıfatlar dediğimiz, akıl, haset, idrak, vehim ve hayal gibi, mutlak sıfatlardan kurtulur. Bazen namaz esnasında, Aşıklara ve Allah dostlarına mahfiyet hali gelir. Kendilerinden geçerler. Kendilerine geldiklerinde abdestlerini tazeleyip namazlarını kılarlar. Beşeri sıfatlar da iki türlüdür. Biri yukarıda anlattığımızdır. Diğeri ise yeri geldiğinde anlatılacaktır. Bunlardan her birinin işareti vardır. Zikir ruha yerleşip aşk ruha üstünlük kurduğunda... Talibin, beşeri sıfatlardan nasıl sıyrıldığını anlatacağım. Oku, öğren bunları. Her bağırıp çağırmayı zikir sanma. Her düşüp bayılmanın, fenadan olduğunu zannetme. Bu yolda hayaller çoktur. Her hayale kapılma. Bazen ne yapacağını bilmez, bunların peşinde sürüklenir, yok yere ömrünü çürütürsün.